Nasrettin Hoca Deli Yazan Ekrem Bektaş Yöneten Mehmet Burhan Genç Seslendirenler Nasrettin Hoca Erjument Balakoğlu Nasrettin Hoca'nın eşi Ersin Samber Birinci adam Tarık Tibet Deli Tuncay Halıcıoğlu Ses kayıt Ali Fırat Gel hemen nasrettin Hoca'ya haber verelim. Ya ya o bunun çaresini mutlaka bulur. İnşallah evdedir. Belki öyle uykusuna yapmıştım. Uyandırırsın. Hı hı. E. E, hadi vur kapıya bakalım. Hocam kapıyı aç hocam. Aa, hayırdır inşallah. Durun durun açıyorum kapıyı kıracaksınız durun. Ne oluyorsunuz ağalar. Bu kapı dedemden kalmadır ve göründüğü kadar da sağlam değildir. Şey hocam. Kusura bakma seni rahatsız ettik. Evet hocam rahatsız ettik. Köyümüze bir deli geldi de. Ee? E, hocam e, köye bir deli geldi dedik. İyi ağalar ben de ee dedim. E ne demek hocam köye bir deli geldi. Yahu bu köye elbette akıllı gelmez. Ne var bunda e. şaşacak. Ama hocam <gülüyor> bu deli seni soruyor. Nasrettin hoca kimmiş gelsin göreyim diyor. Öyle mi? Zaten akıllı olsaydı gelip beni bulmazdı. ...ben deliyle uğraşamam gödeli gitsin. Hocayı görmeden gitmem diyor. Eğer hocayı göstermezseniz bu köyü yakarım diyor. Ya. Evet. Hah, akıllı bir laf etmiş. Zaten bu köyü o yakmazsa ben yakarım. Aman hocam <gülüyor> biz sana ne yaptık ki böyle dersin. Daha ne yapacaksınız koskoca köy bir deliyle başa çıkamamışsınız. Ya hocam ille de seni görmek istiyor biz ne yapalım. Peki sordunuz mu? Rahsettin hocayı ne yapacaksın diye. Senin namını duymuş seninle boy ölçmeye gelmiş... Yahu benim namum ne boyum ne orta halli bir adamım. Öyle deme hocam senin namın dünyanın dört bir yanına yayılmıştır. Yandırın öyleyse daha çok deli gelir bu köye. Gelsin hocam gelsin siz hepsiyle başa çıkarsınız. Ben delici başı mıyım yahu? Hayırdır inşallah biriniz alın gelin bari şu deliyi. Görelim bakalım benimle nasıl boy ölçüşecekmiş. Ben alıp geleyim mi hocam? Olur. Ahmet Efendi sen de ahırdan benim bozoğlanı getir. Deli gelince Nasreddin Hoca diye eşeği gösterirsiniz. Aman hocam nasıl olur? Olur olur. Adam deli diyorsunuz ya. Bakarsın beni dövmeye kalkar. Benim yerime daya bozoğlan yesin bari. E peki ya eşeğe bir şey olursa hocam? Eşeğe olan bana olursa daha mı iyi. Hiç olmazsa olan dayağa alışıktır. Hadi durmayın dediğimi yapın. <Gülüyor> peki hocam. Hocam eşeği getirdim İyi iyi şöyle getir Al şu kavuğu da eşeğin başına koy bakalım Allah Allah Bu işten hiçbir şey anlamadım hocam Eşek meseleyi anladı Sen anlamasan da olur Anladı mı nasıl anladı Görmüyor musun kuyruğunu sallıyor Aman hocam eşekler her zaman kuyruğunu sallar. Sallar ama benim bozu olan bir başka türlü sallar Bak nasıl da sırıtıyor kerata Valla ben yine bir şey anlamadım hocam İşte adamı getirdim hocam Köyümüze hoş geldin, birini mi ararsın? Hoca nerede, hoca nerede? Nasrettin Hoca nerede? Ben Nasrettin Hoca'yı arıyorum, arıyorum. Nasrettin Hoca'yı görsen tanır mısın? Tanımam, tanımam. Ama namını duydum, çok akıllıymış diyorlar. Ben ona bilmece sormak istiyorum. Bakalım dedikleri kadar var mı, var mı? Var mı, var mı? Allah Allah çattık yahu. İyi öyleyse sana Nasrettin Hoca'yı göstereyim. İşte şu karşıdaki uzun kulaklı adam. Vay be, vay be! Dedikleri kadar varmış. Tıpkı anlattıkları gibi, gibi. Allah Allah. Beni eşek şekli de mi tarif etmişler buraya yahu? Hey! Nasrettin Hoca. Yaklaş bakalım, yaklaş bakalım. Ya, hocanın kulakları ağır işittir. Sen yanına git. Ağır mı Bu koca kulakla ha? Biraz yaklaşayım bari, yaklaşayım bari. Yaklaş, yaklaş. Yaklaş bari, yaklaş bari. Kulağına iyi. Olur. Hey, hoca, hoca. Sana akıllı diyorlar. Var mısın benimle yarışmaya? Hı? Dur ya, kulağını oynatma, oynatma. Efendi, o kulağı iyi duymaz. Sen öteki kulağına seslen. Duymaz tabii, duymaz tabi. Boğca'nın kulağını temizletin. Baksanıza içi yosun tutmuş, yosun tutmuş. Öyledir o, içi dışı yosunludur. Tıpkı babasına çekmiş. Ah, öteki kulağı delik bunun yahu. Delik, de, delik bunun ya. Kaybolunca bulunsun diye anası derdi onu. çocuk ulan, çocuğun kulağı delilir mi? Spam mı bu, spam mı bu? Ha? Şimdi bildin. <gülüyor> Burada küçükler spaderlermiş. Neyse, neyse. Bu kadar nam saldığına göre elbette bir sebep vardır. Ben hocanın kulağına bir bilmece sorayım, bakalım namı kadar bilgisi var mı, var mı? Hey, beni duyuyor musun? Sen sor efendi. Baksana gözünü kapamış seni dinliyor. Ha, iyi öylese, iyi öylese. Soruyorum. Bir küpüm var bana yetmez, kullan kullan bitmez. Bir bakalım bu nedir, bu nedir? Bir küpü var bana yetmez. Kullan kullan bitmez. Bu nedir, bu nedir Akıldır yahu. Herkesin küpü kendi kafasıdır. Aklını da ne kadar kullansam bitmez. Sen neden cevaplıyorsun be adam be adam? Ben hocaya sordum. Şimdi sana gösteririm dur, gösteririm. Dur efendi kızma ben adam değil eşeğim. Eşek mi? Eşek mi? Ne eşeği? Ne eşeği olacak Nasrettin hocanın eşeği. Yani sen Nasrettin hocanın eşeği misin? Eşeği misin? Elbette öyleyim. Sana söylemediler mi? Şu köyde adama benzeyen bir tek sen vardın. Sen de eşek çıktın. Sen de eşek çıktın. Ee görünüşe alganma demişler. Adam zannedersin eşek çıkar. Eşek sanırsın adam çıkar. Şimdi üzüldüm eşek efendi. Peki insan gibi konuşmayı nasıl öğrendin? Nasıl öğrendin? Özel ders almadım canım. Hoca yedin, yedin diye ilerlettim gitti işte. Oo oh, oh, oh maşallah maşallah kulaklarıyla kuyruğunu olmasa seni bu köye muhtar yaparlar. Muhtar yaparlar. Allah Allah adam hala beni eşek görüyor. Sana çok acıdım eşek efendi. Keşke senin yerine şu Nasreddin Hoca eşek olsaydı. Eşek <gülüyor> olsaydı. <gülüyor> Şimdi akıllı bir laf ettin. Şu kavuğu benim başıma koyayım. Şu sömeri de Nasreddin Hoca'nın sırtına vuralım. O eşek olsun, ben hocam. Sahi. <gülüyor> sahi, sahi, sahi, sahi. Beniz oldu ya. Eşeği dururken boşu boşuna Nasrettin Hoca meşhur olmuş. Ben köyüme gidince hemen seni meşhur ederim. Hiç merak etme. Hadi sağlıcakla kalın. Hadi sağlıcakla kalın. <gülüyor> güle güle, güle güle. Ee, namımızı eşeğe kaptırdık ama... ...deliyle deli olmazsa geçinmek zor olur. Hocam, doğrusu çok korkuttun beni yani. Neden? Ya lafın orta yerinde anırıp da adama çifte atsaydın? <gülüyor>